an ekspressi Farsi dünyanın müziği hazırlayan ve sunan Milad Bülent Kılıç Selam Berdu Stani Geremi Ez Radyo Bername Fizan Ekspresi İrem İşnevit Milat Bülent Kılıç Esten. Programlarda anlattığım bazı konuların dinleyicisine uzak, yabancı ya da fazla ayrıntılı gelebileceğinin farkındayım ama programların podcastleri var benim bu süreçte yazdığım birçok yazıda radyonun web sitesinde yer alıyor Dolayısıyla dileyenler onları tarih sırasına göre okuyarak ya da dinleyerek Aslında neler olup bittiğini daha iyi takip edebilecek duruma gelebilirler sanıyorum benim bu haber formatından bir muradım da Türkiye'de yaşayan ve süreci benim kölçüsünde takip edemeyen İranlılara yardımcı olmaktı Çünkü herkesin Aynı ölçüde takip etmediğinin farkındayım. E, fakat ben de Mayıs ayıyla birlikte e, programın formatını değiştiriyor olacağım. Çünkü artık haftalık bir programdan iki haftalık programa dönüyoruz. Program yine aynı gün aynı saatte yayınlanıyor olacak ama iki haftada bir. E, bu süreçte ben de çok yoruldum ve başkaca ödevlerim var, sorumluluklarım var. Sanıyorum ki bir yeni altı ayı aynı biçimde geçiremiyor olacağım. Bildiğiniz gibi e, İran'da kadınların solo söylemeleri yasak. E, bu nedenle de bütün bu süreçlerde gerektiği gibi öne çıkamıyorlar. E, ve ne ölçüde yetenekli olurlarsa olsunlar yeterince tanınamıyorlar. E, örneğin Efsane Resahi, Rahile, Berzegari gibi birçok yetenekli sanatçı dünyanın başka yerlerinde yaşıyor olsaydı sanıyorum ki daha da daha çok tanınır olurdu, daha ünlü olurlardı. Oysa İran'da hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı sanıyorum ki yeterince göremiyorlar. Ben bugün size bu kadın sanatçılardan birini tanıtıyor olacağım. İranlı Kürtlerin oluşturduğu Kamkarha, Kamkarlar adlı bir müzik grubu var. Kamkarlar Türkiye'de de tanınan bir müzik topluluğu. Uzun yıllardır tanınıyor ve dinleniyor. Bunu biliyorum. E, gerçekten de e, nitelikli bir müzik grubudur ve sanırım 20 dolaylarında da albümü var grubun. E, bugün şarkılarını dinleyeceğimiz Meryem Ebrahim Pur da bu grubun üyelerinden biri. E, bir keman ve kayçek sanatçısı. E, kayçek bu arada e, bir telli çalgı. E, Horasan bölgesinden ya da Beluçistan bölgesinden... ...çıktığı düşünülüyor. E, Meryem Ebrahim Pur... ...aynı zamanda... ...Tahran Senponi Orkestrası'nın bir üyesi. E, Kamkarların da... ...üyelerinden biri ve yine... ...grubun üyelerinden biri olan... ...Ersalan Kamkarla evli. E, Meryem Hanım... ...Farsça'nın yanı sıra İtalyanca ve Kürtçe de ...söylüyor. E, bugün Meryem... ...Ebrahim Pur'dan ilk olarak İtalyanca... ...bir parça dinleyeceğiz... Verdi'nin La Forza del Destino adlı operasından bir bölüm bu ve Pace Pace Mia Mio Dio adını taşıyor. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İran'da olaylar 7 ayı geride bıraktı. Buna karşın işler bir süredir istendiği gibi gitmiyor. Yani son derece istikrarsız, dağınık. Bir gün bir Sokak gösterisi oluyor ve sonra derin bir sessizlik başlıyor. E, oysa eylemlerin ilk dört ayında neredeyse ülkenin her bölgesinde, her kentinde e, eş zamanlı olarak eylemler düzenleniyordu. Bu da e, rejimin belli bir bölgeye odaklanmasını ve eylemleri bastırmasını güçleştiriyordu. E, bir süredir ben sıklıkla yineliyorum programda. Ee, Avrupa'da ve Amerika'da bir takım kişiler türedi bir süre önce. Ee, ve bunlar Batı'nın e, Suudi ve İsrail sermayesinin finanse ettiği e, kimi Farsça kanallar aracılığıyla hareketin yönünü değiştirmeye başladılar. Bunun için uğraştılar en azından. E, kendilerince bir önderlik inşa etmeye çalıştılar. E, basiretsiz, şaibeli, deneyimsiz ve yeteneksiz bir insan grubuydu bu ve başında da Şehzade Rıza vardı. Ee, bu grup sonra başladı Macron'la görüşmeye, Biden'la görüşmeye ee, Avrupalı bilmem kimle görüşmeye ee, onlara avuçlarını açtılar ve e, İslami rejimden on, kurtulmak için onlardan yardım talep ettiler. Daha doğrusu onların rejimi yıkmasını talep ettiler. Ee, bu da devrimci hareketin Bölünmesine neden oldu. Ülke içinde başka bir ses, ülke dışında başka bir ses çıkmaya başladı. E, ülke içindeki devrimci unsurların morallerini bozmaya başladılar. E, halkla onun organik önderlerinin arasını açtılar. E, i̇ç çatışmalar başladı, iç gerilimler başladı. E, dün baş edilenler bugün hain ilan edildi, bölücü ilan edildi. Derken e, araya ağır kış koşulları girdi. E, dolayısıyla sokaklarda eylem yapmak, sabahlamak güçleşti. E, rejimde bu boşlukta bir miktar kendine geldi ve baskıyı yoğunlaştırmaya başladı. Ardından da Ramazan ayı geldi zaten. Sonra Nevruz tatili girdi araya. E, onu da Beluçların Ramazan ayında sokak eylemi yapmama kararı takip etti. E, Nevruz tatiliyle birlikte ise bütün İranlılar kentten kente, ülkeden ülkeye gezmeye başladılar. Zaman geçtikçe batıdaki kukla önderliğinin de foyası ortaya çıkmaya başladı. Nevruz tatili bitti, okullar açıldı vesaire. Ama e, okullar açılır açılmaz da kız çocuklarının gittiği orta okullarda ve liselerde kimyasal saldırılar yeniden başladı. E, Okulların açılmasından birkaç gün sonra başlayan saldırılar günler geçtikçe onlarca noktaya yayılmaya başladı. E, bu kimyasal saldırılar genellikle kız çocuklarının gittiği okullarda görülüyordu. Daha doğrusu yalnızca oranlarda görülüyordu. E, e, bunlar erkek çocuklarının gittiği okullara da yönelmeye başladı. Hatta e, geçtiğimiz hafta içinde... Tahran Üniversitesi'nin e, öğrenci yurtlarına, kız öğrenci yurtlarına bile e, sıçradı. E, bütün bunların bir yansıması olarak da eylemciler e, bir eylem çağrısında bulundular. Üç gün sürecek bir eylem çağrısında bulundular. Bu arada da e, Sakges kentinde yani Mehsan'ın öldürülen olayların başlamasına neden olan ölümü, olayların başlamasına neden olan e, Mehsan'ın, Memleketi olan Sakızda e, halk ve öğrenci belileri çocuklarını korumak için okulların önünde eylem yapmak yerine bu eylemi kent merkezine taşıma kararı aldı çünkü bunun rejimin sorumluluğunda olduğunu rejimce gerçekleştirildiğini düşünüyorlardı. E, aynı anda Sakız esnafı da e, katıldı eylemlere, kepen kapatma eylemine gitti. Büyük çatışmalar yaşandı kentte. Ee, Birçok yerde kimi eylemler gerçekleşti ama e, bunlar o e, şatafatlı günlerdeki yani aynı anda 120-150-200 e, noktada eylemlerin düzenlendiği günlere erişemedi. İranlı sanatçı Meryem Ebrahim Pur'dan bu kez de Farsça bir şarkı dinleyeceğiz. Parçanın orijinalinin sözleri ve bestesi Afgan müziğinin en tanınmış müzisyeni olarak kabul edilen ve Afgan bülbülü olarak nitelenen Ahmet Zahir'e ait. E, dinleyeceğimiz bu parçaysa e, Ahmet Zahir'in parçasının yeniden düzenlenmiş hali. Bazı Ahmed'i geri döndün. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. İranlı kadın aktivist Mesih Ali Nejat'tan programlarımda sıklıkla söz ediyorum. Ee, Ali Nejat, İranlı muhalif kesimlerin büyük bir çoğunluğunca şaibeli bulunan biri. Çünkü İran'da bulunduğu dönemde rejimin reformist kanadına yakınlığıyla bilinen biriydi. E, yurt dışındaki macerasının bu son düzlüğünde de Şehzade Rıza'nın öncülük eder gibi gözüktüğü e, yaklaşık 7-8 kişilik bir selebriti grubunun içinde yer alıyor. E, devrimci ayaklanmaların başlamasının belli bir aşamasından beridir de e, hareketin, e, devrimin istikbalini Avrupalı, Amerikalı liderlere pazarlamaya çalışan biri olarak gözüküyor ya da öyle değerlendiriliyor. Hakkında e, pek çok söylenti var. E, örneğin onun için tam bir tüccar diyenler var ve sayıları hiç de az değil. E, öte yandan köylü kızı Messi Manhattan'da milyonluk bir evi nasıl alabiliyor diye soranlar var. Messi erkek kardeşine nasıl vita, villa satın alabiliyor diyenler var. Söylentiler e, çok ama e, hepsinin ortaklaştığı nokta e, bunların hiçbiri olumlu şeyler Değil. E, Şah yanlısı kesimlerce e, uzun süre Mesih e, muhteber biriydi ona toz kondurmadılar çünkü Şehzade Rıza'nın ekibindeydi e, derken Şah ailesini dolayısıyla Şehzade Rıza'yı ayda 30-40-50 bin dolar vererek e, son 44 yıldır finanse eden e, monarşi yanlısı Seyit Sekuyi'nin açıklamaları geldi. Sekuyu Şehzade Rıza'yı yanına bir takım şarlatanları toplamakla ve halkın sokaklardan pencerelerin ardına çekilmesine neden olmakla eleştiriyordu. Hareketi sırtından hançerlemekle suçluyordu. Şehzade Rıza'nın etrafına toplanmış bu kişilerin onu serçe parmağında oynattığını söylüyordu. Son olarak da Şehzade Rıza'ya atfen e, beni kızdırmayın, e, her ay ödediğim 30-40 bin doları kesmeme neden olmayın, ağzımı da açtırmayın diyordu. Fakat sanıyorum ki e, Seyit Sekuigiller yalnız Şehzade ve Şah ailesini finanse etmiyorlardı. E, aynı zamanda kimi monarşi yanlısı kanalları da finanse ediyorlardı. Çünkü geçtiğimiz aylarda monarşi yanlılarının ünlü figürlerinden olan e, gazeteci Şehram Homayun'un kanalında e, dan bazı yorumcuların ayakları kesilmeye başlanmıştı. E, bu insanlardan biri bir başka kanaldaki programında e, kanalın finansörleri bizden rahatsız olmuşlar ve programa devam edersek desteklerini keseceklerini söylemişler demişti. E, i̇şte bu. Muhaliflerin el çektirdiği şah yanlısı o kanalda bir süredir Mesih Ali Necjad hakkında birçok olumsuz şey söyleniyor. E, dahası denmedik söz bırakılmıyor. E, bana öyle geliyor ki bu kanal e, seku Sekuigiller'in emriyle yapıyor bu işi. E, ve Mesih Ali e, hiç sevmememe karşın, ona bir sempatim olmamasına karşın e, sürecin bu biçimiyle işleyişi beni rahatsız ediyor, bana tiksinti veriyor. Ee, yani devrim sürecinin hiç değilse bu cephesinde parayı veren düdüğü çalıyor. Ee, elbette bu paraların Sekuigillerin cebinden çıkıp çıkmadığı, e, onların da başkalarınca, başka kurumlarca finanse edilip edilmediği de ayrı bir soru konusu, sorgulama konusu. Ee, bu kez Kamkarlardan bir parça dinleyeceğiz. Ee, bu parçayı size 10-12 yıl önce yani Hayyam hakkında yaptığım bir programda e, dinletmiştim. Ee, Hayyam'ın şiirlerinden bestelenmiş şarkılar çalmıştım bu programda. Dinleyeceğimiz parça bir konser kaydı ve ne yazık ki Meryem Hanım'ın sesi e, bağımsız olarak duyulamıyor. Ee, ama bu kez Kamkarların hatırına değil... Meryem hanımın hatırına dinliyor olacağız parçayı. Ee, bu parçada Meryem hanım hem söylüyor hem de kıyçek çek çalıyor. Ee, Hayyam'ın rubayelerini kullanarak bestelenmiş bir parça bu. Doğrusu ben müthiş buluyorum. Ee, çok da keyif alıyorum. Ee, bu programı yapmaktan duyduğum haz böyle zamanlarda e, doruğa çıkıyor. İtiraf etmem gerekirse. Bir testi atölyesine gittim dün 2000 testi gördüm Kimi sessiz, kimi konuşkan Sonra haykırdı içlerinden biri ansızın Hani o testi yapan Hani testi satan Hani alan Diyor Hayyem Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz Geçtiğimiz hafta sonuna doğru İranlı yönetmen Kömers Purahmet e, Öldü Onun ölüm haberi geldi e, Ama Olay henüz çok taze olduğu için ben programda söz etmemiştim. Ee, yayınlanan ilk habere göre yönetmen Purahmet e, 74 yaşında ve ardında 8 sayfalık bir mektup bırakarak intihar etmişti. Ee, olayın duyulmasının ardından yığınla rejim muhalifi Purahmet'in intihar etmiş olmayacağını olamayacağını onun rejim tarafından katledilmiş olduğunu öne sürdü. Ee, yalnızca Molla yönetimi sürecinde değil, İran'ın son yüzyılında benzer birçok olay var. Dolayısıyla bu iddiaya karşı çıkmak mümkün değil. Ben de bu nedenle ilk anda size aktarmak istememiştim. Çünkü şaibeli bir durumun olabileceğini düşünmüştüm. Kamuya açık biçimde ilk olarak bir televizyon oyuncusu bunu dile getirdi. Perestu Salihi adlı bir kadın ee, televizyon oyuncusu e, Instagram'da yayınladığı bir e, videoda e, sokakta başa çok açık olarak çekilmiş bir videosunda e, ağlayıp inleyerek küfürler ederek e, rejimi suçluyordu ve Pura Ahmet'i siz öldürdünüz diyordu. E, bir iki gün içinde de muhalefet cephesinden Pura Ahmet'in intihar ettiğine inanan tek bir kişi bile kalmamış oldu. Daha sonra da Kiomers Purahmet'in e, yaklaşık dört yıl önce bir oturumda yaptığı e, bir konuşmanın ses dosyası dolaşmaya başladı ortalıkta. E, bu dosyada Purahmet e, benim gibi yönetmenlerden beş altı kişi kaldı. E, rejimde kalp krizi geçirelim, ölelim istiyor. E, hatta bizim gibi düşünen daha genç yönetmenler çıkarsa onları da gerekirse bir kazayla öldürelim ki e, kötü kokular yayılmasın istiyorlar diyordu. Şimdi de Meryem İbrahim Pur'un da aralarında yer aldığı e, Keyhosro Purnazer'in Şems müzik grubundan e, Kürtçe bir şarkı dinleyeceğiz ve e, bu şarkıyı da yine Meryem Hanım'ın hatırına dinliyor olacağız. Bilebileceğiniz gibi olayların başlamasından yaklaşık bir buçuk iki ay sonra İzde kentinde eylemlerin devam etmekte olduğu bir akşam e, babasıyla otomobillerinde seyir halinde olan 10 yaşındaki Kian Pirfelek güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Babası da ağır yaralanmıştı. Ee, Kian bir anda devrimin sembollerinden birine dönüştü. Ee, yayınlanan bir videosunda da Kian e, bir çocuk şiiri okuyordu ve bu şiirde de gök kuşağı'nın yaratıcısı tanrı diye bir dize geçiyordu. Bu nedenle e, İran'da gök kuşağıda İran devrimci literatüründe anlam değiştirdi ve devrimci hareketi, devrimci süreçte katledilen bir çocuğu sembolize eder hale geldi. Artık bütün eylemlerde bir de bir gök kuşağı görseli ya da flaması kullanılıyor bir biçimde. Kian'ın babası komadan çıktığında insanlar ona Kian'ın öldürüldüğünü haftalarca söylemediler. Ta ki baba bir miktar iyileşip kendine gelene kadar. İşte o çatışmalı günlerde yakalanıp tutuklanan Mücahit Kurkur adlı bir devrimci, geçtiğimiz günlerde Kianın katil olduğu suçlamasıyla idama mahkum edildi. Öyle olunca da olayların yaşandığı İzze kenti birden karıştı çünkü bu suçlamayla bu suçlamaya kimse katılmıyor ya da inanmıyordu. Ee, herkes olaylar sırasında cesaretle mücadele eden Mocahit Kurkur'un rejimce ortadan kaldırılmaya çalışıldığını düşünüyor. Ee, öyle trajikomik bir durum yaşanıyor ki e, Kian'ın babası bile bir video yayınlayarak e, bir polis müdürünün ve ona bağlı ekibin yollarını kestiğini ve araca onların ateş ettiğini söylemek zorunda kaldı. Ben ateş edenleri gördüm. Ateş edenler arasında Mocahit Kurkur yoktu dedi. Onlar polislerdi dedi ama işe yaramadı. Zaten dava dosyasında da herhangi bir görüntü ya da fotoğraf yer almıyor. Ama Mocahit Kurkur da suçsuzluğunu rejime kanıtlayamıyor. Yani suçsuz bir genci daha adım adım ölüme götürüyorlar. Ve İran'ın muhalif güçleri kaygı içindeler. Meryem Ebrahim Pur'un eşi Erselan Kamkar'la birlikte çıkardığı "Aftab Mişevet, Gün Doğuyor adlı albümden dinleyeceğimiz son bir parçayla bu haftayı da kapatmış oluyoruz. Ta Berna Meydiger, Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olun.